gözleri yaşla olan kimse. Kullarını kendi katında zikreden Allah'a hamd olsun. Salat ve selam ayakta, otururken ve yanları üzere uyurken Rabbini zikreden Resulullah'a, onun ailesine ve ashabının üzerine olsun. Rahmanın arşının altında gölgeleneceklerden yedincisi tek başınayken Allah'ı zikredip ağlayan kimsedir. Hadisin ifade ettiği gibi, bu başlığımızın altında Allah'ı zikretmek ve Allah için ağlamak konularına değinmeye çalışacağız. Bu nasihati önce kendi nefsime sonra sen kardeşime yapıyorum. Rabbim ikimizin de kalbini nasihati açsın. Allahümme amin. Değerli kardeşim, Dünyaya gönderilişimizdeki gayenin Allah'a kulluk yapmak olduğu inkar edilemez bir hakikattir. Varoluşumuzun gayesi olan kulluğumuzu namaz, Kurban, hacna sınırlandırmak da doğru değildir. İslam kulluk kavramını geniş tutmuştur. Allah'ı zikretmek de bunlardan biridir. O kadar ki ibadetler arasında en değerli ve en büyük ibadet zikir ibadetidir. Çünkü bütün ibadetlerin özü Allah'ı hatırlama, O'nu zikretme üzerine kuruludur. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Sana vahyolunan kitabı oku, Namazı dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve münkerden alıkoyar. Allah'ı zikretmekse elbette ibadet olarak en büyüktür. Allah ne yaptığınızı bilir. Ankebut Suresi 45. Ayet Ebu Said radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah'a hangi ibadet çeşidi daha faziletli ve kıyamet günü Allah katındaki derecesi daha yüksektir? diye soruldu. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah'ı çokça ananlar zikredenlerin ibadetleridir. Denildi ki, ''Ya Resulullah, Allah yolunda savaşan kimdir?'' Resulullah şöyle buyurdu. ''Savaşçı kılıcı kırılana ve kana boyanana kadar kafir ve müşrikleri kılıçtan geçirse bile, yine de Allah'ı zikredenin derecesi ondan daha yüksek olur.'' Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Size amellerinizin en hayırlısını, melikinizin yanında en değerlisini, derecelerinizi en çok yükseltenini, sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve düşmanınızla karşılaşıp sizin onların boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından daha hayırlı olanını haber vereyim mi? Evet haber ver ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber şöyle buyurdu. Allah'ı zikretmektir. Zikir yapmak muhayyer bırakılmış ibadetlerden değildir. Bu ameli müstahap veya sünnet olarak değerlendirmemek gerekir. Zikir Allah'ın emirlerinden bir emirdir. İslam'ın diğer emirlerine gösterdiğimiz ehemmiyeti bu amelde de göstermemiz gerekir. O kadar ki, Allah'ı zikretmek, sabah akşam hayatımızın her alanını kuşatacak şekilde olmalıdır. Allah Subhanahu ve teâlâ şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Sabah akşam onu tesbih edin. Ahzab suresi 41 ve 42. ayetler. Ayeti kelimedeki kerimedeki çokça zikredin lafzını ayetin devamı sabah akşam zikretmek şeklinde tefsir etmiştir. Bu nedenle, Sabah akşam Rabbimizi hatırlamalı ve etrafımızdakilere onu hatırlatmalıyız. Bu konuda insanlar gevşek davransa da Rabbimiz kullarını unutmamaktadır. Ve kullarının da kendisini unutmamasını istemektedir. O kullarını her gün gözetir, kullarından da her gün kendisini gözetmesini ister. Kullarının dünya meşgalileriyle uğraşırken veya yanları üzere uyurken Rablerini göz ardı etmelerinden, onun yerine başka şeyleri koyup sürekli onu hatırlamalarından razı değildir. Evet kardeşim, Allah Subhanahu ve teâlâ iman edenleri zikre, kendisini hatırlamaya davet etmiştir. Rabbimizin bu davetine icabet edelim. Allah'ı zikretmede peygamber gibi, sahabe gibi olmaya çalışalım. Eğer bize hayat verecek çareye icabet etmezsek, Allah kendiyle aramıza perde çeker. İşte o zaman felaha, kurtuluşa ulaşamayız. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığımız zaman Allah ve Resulünün çağrısına uyun. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer ve muhakkak ki O'nun huzurunda toplanacaksınız. Enfal suresi 24. ayet Allah'ı çok zikredin ki, Kurtuluş eylesiniz. Cuma Suresi 10. Ayet Allah'ın bu daveti peygamberin ve sahabenin hayatına o kadar etki etmiştir ki, onlar yanları üzerine uyurken, sağdan sola, soldan sağa dönerken dahi Allah'ı zikretmeyi zayi etmemişlerdir. Hayatlarını Rablerini zikretmekle donatmışlardır. Bu nedenle Allah'ı zikretmemiz hayatımızda bir kere veya sadece namazlardan sonra olmamalıdır zikirlerimiz serifimizinki gibi yaşam tarzımız olmalı hayatımızın her alanını kuşatmalıdır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Onlar ki gerek ayakta ve otururken veya gerekse yanları üzerine uyurken hep Allah'ı zikrederler. Onlar ki göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ali İmran suresi 191. ayet Sabah akşam tevazu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gafinlerden olma. Araf Suresi 205. Ayet Değerli kardeşim, Bildiğin üzere hepimizin Allah'a, emirlerimize, Müslümanlara, ailemize, toplumumuza, komşularımıza karşı yerine getirmemiz gereken birçok sorumluluklarımız var. Fakat birçoğumuz, bu sorumluluklarımızı yerine getirmede problem yaşıyoruz. Sorumluluklarımızı unutuyor veya onları yerine getirmede gevşek davranıyoruz. Peki bu sıkıntı neden kaynaklanmaktadır? Bunun tek sebebi, Rabbimizin cezası olarak unutkanlık hastalığına yakalanmamız veya uyanılmaz bir gaflet uykusuna dalmamızdır. Evet, insanoğlunun Rabbine kulluk yaparken, sorumluluklarını yerine getirirken, Önündeki en büyük engel unutkanlık ve gaflettir. Peki unutkanlık, gaflet neden kaynaklanmaktadır? Rabbimiz neden bize bu cezayı veriyor? Bil ki kardeşim bunların hepsi Allah'ı zikretmeyi göz ardı etmemizin sonucudur. Unutkanlık semavi bir engel olduğu gibi semavi bir cezadır da aynı zamanda. Kulun yaptığı isyanlar nedeniyle Allah bununla onları cezalandırmaktadır. Kul Allah'ı zikretmediğinde Allah ona ya unutkanlık hastalığını musallat ediyor veya düşmanı olan şeytanı musallat edip onun Allah'a ve emirlerine karşı gafince yaşamasını sağlıyor. Şeytan bir insana musallat olmuşsa o kişiyi Allah'ın dışında başka şeylerle oyalayacaktır. Allah'ı emirlerini ve nehilerini unutturacaktır. Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine kendilerini, sorumluluklarını unutturduğu insanlardan olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Haşr suresi 19. ayet Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz ona bir şeytanı musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz arkadaşıdır. Zuhruf suresi 36. ayet Subhanallah kardeşim! Arkadaşımızın şeytan olması ne kadar da tehlikelidir. Müslümanların en büyük düşmanı şeytan değil midir? Bu, Adem'den aleyhisselam başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan bir hakikattir. Rabbimiz ve O'nun Resulü bizleri şeytana karşı sakındırmamış mıdır? Sebebi ise bütün kötülüklerin başının şeytan olmasıdır ve şeytan insanoğlunun Rabbine karşı isyankâr olmasını ister. Peki şeytanın bize musallat olmasından nasıl kurtulacağız? Yukarıda yazdığım iki ayet-i kerimede de şeytandan korunma yolunun Allah'ı zikretmek olduğu vurgulanmıştır. Zikir, şeytana karşı kalkanımız olmalıdır. Kişi şeytandan sakınmaz, ona karşı yanında kalkan bulundurmazsa büyük bir zarara uğrayacaktır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Şeytan onlara galip ve üstün geldi de onlara Allah'ı dahi hatırlamayı unutturdu. İşte bunlar şeytanın taraftarlarıdır. Haberiniz olsun, şeytanın taraftarları en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. Mücadele Suresi 19. Ayet Değerli kardeşim, en son unutacağımız zat Allah olmalıdır. Kainattaki her şey bize O'nun yüceliğini, cemalini hatırlatmaktadır. Fakat genellikle ilk Allah'ı unutuyoruz. O'nun huzurunda namaza duruyoruz, O'nun için oruç tutuyoruz, Nasihatlerde Rabbimizden bahsediyor fakat Allah'ı hatırlayamıyoruz. Başka şeyler düşünüyor, başka şeyler hayal ediyoruz. Evrenin yaratıcısını unutmuş, onun yarattıklarıyla uğraşıyoruz. İşte bu insanoğlunun helak olduğu andır. Rabbimize kendimizi ancak zikre dönerek affettirebiliriz. Allah'ı zikretmeye dönelim, Rabbimizi hatırlayalım kardeşim. Allah şöyle buyurur. Allah'ı çok gözikleden erkek ve kadınlar var ya işte Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ahsap Suresi 35. ayet. Şeytanın en önemli özelliği vesvese vermesidir. Bundan dolayı Kur'an'da sinsice vesvese veren diye isimlendirilmiştir. Allah'a karşı ve insanlara karşı görevlerimizde önümüze çıkan engellerden biri de vesvese şüphedir. Şeytan insana vesvese vermek için onun gafil olduğu, Rabbini anmadığı zamanı kollar. İnsan şeytanın vesveselerinden kurtulabilmesi için Allah'ı zikretmelidir. Çünkü zikir gafletten kurtulmak, uykudan uyanmaktır. Teyakkuz elbisesine bürünmektir. Böylelikle şeytan ondan uzaklaşır ve ona fısıldayamaz. İbn Abbas radıyallahu an bu konuyla alakalı şunları söyler. Şeytan Adem oğlunun kalbinin üzerine tünemiştir. Ademoğlu gafil olduğunda ona vesvese verir. Allah'ı zikrettiğinde ise şeytan sinip saklanır. İbn-i Şeybe, İbn Cerir ve İbn Merdu'yu aktarmışlardır. Değerli kardeşim, Müslümanların en çok korktukları ve kendisinden en çok Allah'a sığındıkları şey cehennem ateşidir. Allah'ın azabına karşı emin olan kimdir? Allah'ın azabına karşı emin olan Herhangi bir korkuya kapılmayanlar müşriklerdir. Müslüman cehennemden kurtulmak, ateşten azad edilmek için kıyametten önce hayır amellerini çoğaltır. Vaktini değerlendirip cenneti elde etmek için de hazırlık yapar. Allah'ı zikretmekte bu amellerdendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden uzaklaşmak ve cenneti elde etmek için ümmetini Allah'ı zikretmeye teşvik etmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh aktarıyor. Resulullah şöyle buyurur. Adem oğullarından hiçbiri Allah'ı zikretmek kadar kendisini Allah'ın azabından kurtaracak herhangi bir amel işlememiştir. Enes radıyallahu anh aktarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet bahçelerinin yanından geçtiğiniz zaman onlardan beslenin, faydalanın. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri de nedir? Resulullah şöyle buyurdu, zikir halkalarıdır. Rabbimden temennim bizleri, kendisini sabah akşam zikreden kullarından eylemesidir. Bizleri gaflet uykusundan uyandırıp, şeytanın besmeselerine karşı zikirle uyanık ve azimli kılmasıdır. Muhakkak ki bütün güç ve kuvvet Allah'ın elindedir. Bir sonraki sayıda görüşme ümidiyle. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 41. sayısında yayınlanmıştır.